Bismillahirrahmanirrahim. Abdul Halik ve Altın Halkadan Sultan-ı Enbiya, Burhan-ı Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efendimizden müteselsilen gelen Halik-i ve Semaya ayles hamdü sana. Ahmed'i muhtar kıldığı âleme nur-i hüdâ Hazret-i Sıddığı Selman, i Gussalman Cafer gibi eylemiş neşri hakikat hakîkat bâi Zati i rehnü-mâ mükerrem bu alî-i Kerem yusuf ve lâş-i yem sâla Hacı abdül oldu arifi mahmûd Pir şeyh ali Baba külâl ettiği cihan-i Müsilserde dahil olan Abdullah Halı, Uşşuani, Mütesessler Rahul Aziz, Vasiyet ederim iyi oğlum, ey ihvanlarım size vasiyet ederim. Cemi halde, cemiy halinizde ilim, edep, takva üzere olasınız. Yani vasiyetim bu size. Cemiy halinizde ilimle meşgul olun. Kitap okuyun, yavrularınızı okudun, mutlaka ilmine meşgul olun. Edep ve tekva üzere olasınız. Edepli olasınız, tekva Allah'tan korku üzerine olasınız. Edepten akşam küçük bahsetmiştim. Uzun edepler var, kitapların başında onu almışlar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 niyeti fena ise, ihlası yoksa, edep çürük, edepsiz ise, mürşidi kamile, muhabbeti yoksa, zıfırdır yani. Hiç lezzet aramaz o kimse. Bunun için edebe iyi riayet etmek lazım. Eser-i selef-i tertabbu ikincisi. Selefte geçen evliyaullahın yollarını araştırın. Aynı yoldan girin, çünkü büyüklerin, büyüklerin gittiği yol, kullandığı reçete aynı bizde var. Onlar ne ders okuduysa biz de onu okuyoruz. Yani onların yolundan giriyoruz. Niye büyük olamıyor da kafil oluyoruz? Niye insan olamıyoruz? Pehrizini yediğimizden. Onlar pehrizini yemezdi ibadet ederlerdi ile harama bakmayla yalan söylemeyle mala yaniyle amellerini mahvetmezlerdi. Biz hap içiyoruz da üstüne de ayran içiyoruz onun için tesir yapmıyor efendim ustağımızdan işitmiştik. arkadaşın bilini gönderdim. Efendim kalbim bazı zaman zikrederdi. şimdi duruyor. Yapmıyor diyor. Efendim diyor ki, 24 saatin gecesini ayıralım. 12 saatin 12 saatin kaç saati huzurla geçiyor diyor. İşte bir saat Resul'a çıkıyor. Hayır. 7 saati huzurlu geçer de, 5 saati huzursuz geçerse o su, o çarkı döndürebilir. Lakin 7 saat huzursuz Beş saat huzurlu olsa yine kalbiniz çalışmaz diyor. Tüm suyu eksik olur. Bundan belli oluyor ki bizim çalışmamız kemam olmuyor. Yani doyuramıyoruz. O artık dolduramıyoruz. Onun için böyle oluyor. Üçüncüsü, sünnete, cemaate mülazım olasınız. Ehli sünnet ve cemaate mülazım olasınız. Yani Sultani ı Enbiya Muhammed Mustafa sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem efendimiz ümmetim 73 üç ayrılacak ayırılacak buyuruyor hadisi şerifiyle, yetmiş ikisi ehli nar olacak, cehennem ehli olacak, bir kurtulacak. Ümmetimin 72'si ikisi ehli nar, yani bir ehli cennet olacak. Sordular, ya Rasulallah o bir kim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 ancak Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabe-i kiramın yolundan gidenler kurtulacaklar bizdiler. Zat diyor ki: "Abdülhalik hu rivani azgatları ehli sünnet ve cemaata mulazımanız. Fıkı hadis öğrenesiniz. Fıkı kitapları okuyun. Namaza ait, abdeste ait, oruca ait vesaire." ibadete ait fıkıhları belleyesiniz, evet, evlenesiniz, hadislere, hadisler şimdi bütün tercüma olundu, hadis kitapları alıp, hadis evlenesiniz. Fıkıhtan bir kelime söyleyeyim, hatırımızda kalsın. Kayser ulemasından en kıymatlı Mergad-ı Nur olsun, hadis efendi hazretleri. Allah şefaatine nail etsin. Abdest aldım diyor babama diyor, abdest aldım diyor. Aynaya baktım da gözümün diyor şöyle pınarında açık bir hali var diyor bir kirik yapışmış diyor. Abdest alıkana ellerimi böyle sürmez misin oraya diyor. Şu gözüm da yıkanması lazım. Efendi azrailler abdest alıkanı bana böyle el mübarek ellerle Daima bu gözünün burayı böyle eveler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 Namazımı kaza ederim diyor. Allah şefaatlerine nail Kederimin dedesi, baba hoca, mergad nur olsun. Bir sabah namazı uykuya dalmış da, güneş deyince kılmış sabah namazını. Herkesin ismine Abdullah dermiş. Abdullah, 40 senedir o bir sabah namazını kaza ediyorum. Acaba Allah beni affettin mi diye ağlarmış Bir tecit güneşe kalan namazını böyle büyük oluyorlar efendim, böyle büyüyorlar. Zatlar böyle Allah şefaatlerine ailesin etsin. bizi ki biraz taklit oluyor, taklit havirata gerçi vesile ise de aman fıkıha, hadise riayet edin diyor. Daha devam ediyoruz. Cahil sofulardan perhiz eyliyesin, eyliyesiniz.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 bir sıkıntıya uğrarsın. Bizim orada bir kısmı var da oturun diyor. Namazınızı diyor oturduğunuz yerden kabul ettireceğim diyor. Oturduğunuz tağatı kesip olmayan bir adama yani kıyamı terk edin diyor. Farz olan kıyamı, zararı yok diyor. Oturun kabul ettirme bana aittir. Holuna biraz kan sürmüş onunla namazı Onun e kolunda kan var diyor. Kore'ye harbi ben gittim, diyor, Kore'daki diyor, bulaştılar öyle kırıyorsun, böyle safsata. Bunlardan da perhiz cahil sofulara varmayın. Cahil sofulara varma, bağlandığın ipi kırma, huzurda boynunu vurma görür, içi rotgendir bu değil, bizim şifa tarif kitaplarımızda yazılıydı bunlar. Onun için kardeşim böyle cahit edelim. Namazı cemaatla kılasınız. Namazı cemaatla kılmaya çok muhabbet edin. mutlaka cemaatla kılın. Hoca, hoca Yıldırım Bayezid. Yıldırım Bayezid bir gün, bir gün üstazla görüşüyor. Muhammed Bukhari hazırlarıyla. Efendim şu şöyle değer sene neyince senin şahitliğin, şahitliğin caiz değer diyor. Niçin diyor? Beş vakit camide sizi görmüyorum diyor. Camiye devam etmediğin için senin şahitliğin kabul değil diyor. Padişah'a, Kevdet Paşa tarihi yazar böyle. O serayın önüne Bursa'ya tekrar cami yaptırıyor ki, namazı, serayden çıkayım çıkayım namazı kılayım geleyim diye. Oca padişah şahitliğini kabul etmiyorlar cemaate gitmediğin için yani biz çok bunlar bunlarda Allah kusurumuzu affet ya Rabbi. yani zat böyle haber veriyor az söyle kamil olmak istiyorsan az söyle az ye az uyu az söyle izâ dekaltum alel kirâmi bitahfif selâm ve taklilil kelam ve teacilil kıyâm bak hadis şey, şey, yavutta ki var. اِذَا tüm عَلَى الْكِرَامِ Bir mükerrem insan yanına girdiğiniz vaatlarda, sohbetine vardığınız zıbıtlarda bir tahfif-i selam, hafif bir selam meylesin. Aleyküm, duysun duymasın. Büyük üstadlar yanında Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sahabe girdiği zaman Sıddık-ı Ağzım Efendimiz'in bazı lafını duyabilirmiş. Çünkü Suray-ı o enbiyanın sesinin fevkinde konuşmayın diye emir var ya, o emirin için Hz. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin huzurunda söylediği bazı duyulurumuz, Sıddık-ı bazı duyulmaz. Bir gün bizim orada çok edepli hal geçmiş tipelerin gününde. Kılavuz havuz vardı, babamdan sonra halife oldu, ihvana bakardı. 32-33 yaşında vefat etti. Gayet münevver bir merkadın Merkadı Nuros'un pelerin yanında bir tecik yüksek söz söylemiş. Yani süt makinesi bozuldu, zor yaptım efendim demiş. Biz de varlık yemek yorduk. Hasan dedi, buyur babadım hafız benim yanımda yüksek konuştu, edebe muhalif değil mi dedi. Bir kuru, küçük gibi kanaatınız olsun, kaşı vakı olurdu böyle diş kitlenme, ne deyillermiş ya. Böyle kaşı vakı oluyordu, kütülden yıkıldı, böyle ölüm. Sehatlarca ayıkmadı, ellerine böyle kitlenmişti, zorundan açtılar. Böyle 3-5 defa vuku buldu, küçük edebe muhalif hareket etti mi kalbi durur ve düşerdi böyle. Bu kadar edepli, bu kadar teslimiyetliydi. Teslim olmayan ihvan olmaz. Satı tarikat 3-4 esas üzerine kurulmuş. Lezzet alınmadığı bundan. Birisi teslimiyet, birisi rabıta, birisi evrada ehemmiyet, birisi o zetaif kıyaslarını iyice bilip çalışmak. Teslimiyeti şöyle haber veriyor. Sahabelerin hali teslimiyet. Canlarını, aziz kanlarını Muhammed yolunda bahşettikleri için yetmiş tane veysel karani olsa bir vahşinin ayağına gelemez. Çünkü peygambere canlarını, aziz kanlarını bahşettikleri için Allah o dereceyi lütfetti. Böyle teslim o zatlar. Teslim olmadıktan sonra bir doktora yani biz anca ne yapıyoruz, bir reçete alıp onu kullanıyor. Kullanabilirsek çoğunda yapmıyor ya. Başkaları teslim olur, elini kolunu verirmiş de ustaz onu ameliyat yapar. Biz Konya'dan dinlemiştim, dişçi Hacı Mehmet Efendi kardeşimiz konuştu, üstazımız konuştu. On kişinin selamını götürdüm Efendimiz'e diyor, yani gözlerime yemin ederim diyor.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 Teslimiyet hususunda, son tecrübeyi gördü, kutlu cihan oldu. Bir günde kutlu cihan oldu, güzel teslim olanlar tiz, kamil olur, tiz yükselir. Onun için ulemanın, diyor, teslimiyeti zor, irşadı kolay. Avamın teslimiyeti kolay, irşadı zor. Bir hoca, diyor, teslim olduktan sonra tiz, kamil olur, teslimiyeti zor. Çünkü kusura bakar, ne elim ilim perdese, kalın gitmez, kusurlardan adam teslim olur, zor inşad olur. Çünkü daime edebe muhalif hareketleri çok yapardı ondan. Onun için Allah'ımız bizim teslimiyetimizi kuvvetliyesin inşallah. Diyor ki az söyle, az söyle, اِذَا دَخَلْتُمْ عَلَى الْكِرَامِ demiştim, Bir tahfif-i selam, hafif selam verin büyük yerine varınca. Yüksek konuşma Ve taklilil kelam Az kelam konuş Ve tacilil kıyam Huzurundan tez kalk Jüneydi Bağdadi Hazretleri Mutlisesir Rahul Aziz Efendimizin yanına bir meşayih Oğlunu katmış Yani tarikat evladını katmış Efendim hacca beraber gidin gelin diye Beraber gitmiş En edepli varmış En edepli Geriye gelince sormuş nasıl buldun Efendimizin müridi iyi ama çok konuşuyor kesletül kelam demiş bir insan sormuş oğlum ne konuştun efendinin yanında ne yaptın da sana böyle diyor hayır efendim hiç konuşma nasip olmuyor ki diyor abdest alıyor namaz kılıyor evrad okuyor diyor bir ara bulamıyorum ki efendim şu şöyle demeye böyle bütün ibadetle gittik geldik hiç konuşma nasip olmadı. Oğlum kestertül kelam dimezdi Mutlaka sen bir konuşmuşsun. Gözüm kör olsun efendim konuşmadım diyor. Efendim niye ya diyor. Yeni vardığımda hiç mi konuşmadın? İsmin ne dedi? Ahmet oğlu Lutfu dedim. Oğlum ismin ne demiş? Ne De, babanın ismini söylerdin sen diyor. Yani ismini sormuş, ne ismin? Mustafa oğlu Hasan demiş. E sana ismini demiş, babanın adı ne? Bu diyor, daha konuştursam da çok kelam ilave vereceğe, tarikattan hiç lezzet alamaz, çok konuşan diyor, onun için diyor, büyükler yanında, az konuşulur. Anladınız değil mi? Mesela anlaşıldı. Onun için az konuşulacak, az söyle, az yi az uyu. Tarikatta kullanılan adam böyle diğer derhal. Halktan kaç, aslandan kaçtıkları gibi. insanlardan kaç, aslandan kaçtıkları gibi. Ne olur da aslan, insanı görürse parçalar da Yani görüyorsun hayvanat başında bir daş attın mı, kendini demirden demire çarpıyor aslan. Aslandan nasıl kaçarsan, muhalif insanlardan öyle kaç. Bir günceğiz bir sürü koyu dovarın içine, geçinin içerisine uyuz malın içerisine malını bir tecih gün göster böndersen ne yapar bütün vücudu uyuz olur gelir. Yani biz tecrübe ederiz. Bir uyuz geçini bir günca tutsan ayağından oğlana emzirmeye vücuduna uyuz ürkü verir. Muhalif insanlar bir gün gönüllü görüş der derhal uyuzürken kalbin durur kalır. Üstadımızdan çok dinledim ben. Kelamı dergahındaydık diyor. Fatih Sultan Mehmet Hazretlerinin camisine gittik. Bir geldik. ihvanın birisi gelmemiş diyor. Orada Mevlüt okunuyormuş. Onu dinlemiş. O muhabbetinden orada evvelermiş. Duruyor diyor. Gelmişmiş. Kalbi zikredermiş. Kalbi durmuş. Üstad'dan sordu diyor. Efendimiz de varmış. Efendim kalbim lehül hamd zikrederdi. Allah'a hamd olsun. Lakin üç gün oluyor. Durdu kalbim.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 onun kalbinden senin kalbine siyahlık geçmiş, kalbin hasta olmuş olur diyor. Efendimiz içmede üç mı ne söyleriz bunu? Kıyas edelim diyor. Cami-i şerifin içinde mevlüt kana hiç haberin olmadan karşındaki adamın kalbinin siyah, senin kalbine geçerse gönüllü onunla konuşmak, male yani yapmak, onunla oturup kalkmada hiç olur mu? Yani Kalbin kararmaz mı? Kötü olmaz mısın? Bizim yanıldığımız yerler hep böyle oluyor. Allah kusurumuzu affetsin. Hı -hı. Demek ki az söyle, az ye, az uyu. Halktan kaç, aslandan kaçtıkları gibi. Nasıl aslandan kaçılırsa, öyle kaç halktan. Konuşma kendine göre arkadaş bul. Efendi yine konuştu bizim orada. Dede köyümüz var bizim orada. Kehimatlı kardeşlerimiz var. Hacı Mehmet bilir. Bu gitti. Gayet sevimli arkadaşlar. Adana'ya giderler, hekim biçerler, ot deverler. Yani kostanı çapararlar şu kalp kozanı. Beş ihvan beraber gider ki tek kaza namazımız geçmesin diye dersinle geçmez. Efendimizin yanında yine haber verdik, çok memnun oldu. Bağlarını beraber de Allah'a Allah'ı unutmayalım. Yani beş kişi, beş kişinin bağı var. Bir gün sizde nefecikler, bir gün onlarda, bir gün onlarda, beşimiz daima Allah'tan, peygamberden, zikirden bahsedelim de kalbimiz kararmasın diye. Böyle tutturuyor elin oldu. biz bunları aramıyoruz, hem o tarikat devası ediyor, hem lezzet alacağımız iddia ediyor, hem böyle olmaz kardeşim. İlla arkadaşını bulacaksın, evvel refik sünnet tarik, evvel refikliğini bulacaksın, sonra yola gireceksin. Allah kusurlarımızı affet ya Rabbi. Daima halvetinde ol. Daima halvetinde ol. ele karışma. Gittiğin yere yalanınızı git. Giderken evradını çek. Yani daima halvetinde ol. Taze oğlanlarla, küçük oğlanlarla, avretlerle, kadınlarla, hanilerle, zenginlerle, asıllarla sohbet etme. Yani bunlarla sohbet etme.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 Onun için ganilerle böyle çok tamam adamlarla ha böyle konuşup durma diyor. Ve onu motor yatağı doğru meyliler, asılarla da sohbet etme, günahkar insanlarla, onların günahı sana yükmesin. Hattul <gülüyor> Khaled'u üstadı olan Hazretleri demişine böyle vasıyetlerde bulunuyor. Daha devam ediyor, konuşayım. Halal ki, tamın halal olsun halal deyince Zübdet-ül Hakayık Tercümesi gayet De Gayık kitabında Hacı Efendi Hazretlerinin irşadına sebep olan kitap bu olmuş Zübdet-ül Hakayık Tercümesi Gayetü De Gayık yani Kızıldağ Diller Yaylada oturuyorum diyor mektepten gelmiş kafam mektep kitaplarından osandığı için emirdikli bir Mahmut Efendi hoca vardı ona diyor ki, Mahmut efendi bana bir kitap ver de okuyayım da şöyle bir kafam başka tarafa diyorsun diyor. Efendim, kuş dili kitabımız var ya, anlayabiliniz mi, bilmiyorum anlayabiliniz mi? Bizim kitaplar kuş dili. Kuş dili olsun, bir çalışayım. Bu Zübdet-el-Hakai kitabını vermiş. Efendi okumuş, bir hafta kitabı getirmiş, müsaade buyursam daha okuyacağım. Anladın mı bir şey?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 ''Kutbu cihanı buldum, hadi git İstanbul'da intisap et.'' diyor. O bana o kitabı verdi diye, onun ne ihtiyacı varsa Adana'da onun ihtiyacını görür. Hoca olduğu anda gazata okumaya maraklıydı, Efendimiz daima onun gazata parasını verir. ''Mamud Efendi'ye bu gazatayı veren bizim tarikatımıza sebep oldu, kitabı verdi.'' derdi. Yani bu züktetil hakaik kitabında görmüştüm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 günaha yeterim, Hı. huzurum bozulur diye, kirbitini dahi kendi alın efendi. Yani bu kadar riayet ederler hakka, hukuka, helala. Öyle helala riayet eden daima kurtuluyor. Allah, Allah'ımız lütfesin kurban olduğum Allah yiyenlerden etsin. Demek ki helal diye O zübde filahın gayıkta şöyle görmüştüm. Bir gün yemek hazırlanmış Yusuf'u Hemedani Hazretleri var. Yemeğe yiye çıktığı zaman, Ali Aleyhisselam gelmiş, Yeme yemekten ya Yusuf! Niçin demiş? Yemeğe hayız kadın pişirdi, hayız kadının pişirdiği yemeği yersen zikrün durur belki diyor, o yemekten yeme diyor. Yani haram olursa nasıl olur? İkincisi, Alaittin-i Attar Hazretler olmalı. Yemek yiyeceğimişmiş, böyle yemek yiyeceği zaman bir keşif gözüyle bakmış, yemeği yememiş. Niye yemiyorsun efendim? bir bişiren adam diyor, Allah'ı unutarak karıştırmış. Yani Allah hatırında olmayarak yemeğe bişirdiğinden huzursuz şey yemekten huzursuzluk gelir. Zikrin belki kayıp olur diye yememiş. İki.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 bu dirhem miktarı haram bulunduğu müddetçe bizim tarikatta 3 7 nihayeti 40 günde tekmini sülük edilir. Bu dirhem miktarı haram bulunduğu müddetçe 40 sene çabalasan bir adımda katama ilerleyemiş. Biz içmeye derdik. Hiç bela İçmede bulun Efendi hazretleriyle beraberdir. Sallallahu aleyhi ve sellem Bir kadın getirdi böyle etenden Meyve döktü, armut var, erik var, zelleri var. Buyurun efendim, şunu yiyin dedi. Biz Kayseri'yle Hacı Efendi vardı, ahsahan Onunla beraber bilev evet. nur tuttuyduk, Efendi göz attı yemeğe diye. Geliyor koymuyorduk. Ne diye yemeye çersam, bilmiyoruz tabi. Herhalde içme içiyor, karnımıza tokanır, diye mi diyor. Bilmiyoruz. Herkese onu getirdi. Ondan sonra elini dışıyla, Efendimiz dışarıya attı yemeğe şöyle mecliste o pıtırların dışarı yattı. Kadın dedi ki yin benim varım. Yemedi efendi dışarı yattı. Bizde hiç cesaret yok ki efendim niye yemediniz yeme? Haram mı vardı? Dinmiyor. O huzurda hiç konuşulmuyor. Bu istemezse insanı konuş tutturmaz. Dilimiz durdu. Aldı tabi. Beş dakika geçmedi. Bir adam geldi. Karanlık hacimeme Mehmet adiller.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 Hocu efendinin böyle söyledi mergad-ı nurosun. Böyle helala riayet edilirse insan kamilleşir. Haram rızık böyle kanı bozuyormuş. Kalp de böyle daima havatırlı namaz kılakına daima vesvese yediğin tahamlardan geliyormuş yani haram tahamlardan. Adan Nalac Hasan Efendi hiç devata gitmez. Belki pangayla alakalı ne olur diye hiç devata gitmez adeti değerli ne olursa? Yetmez bendir. Haram yedirdiler. Belki şüpheli tam yerim diye yetmez. Onun so, so, so. için bizim kusurlarımız çok kardaşım. Allah husurum, halal ye. Şüpheden perhiz et. Şüpheli tam yeme. Şüpheli olursa şüphede vahı olan haramda vahı olur. Helal ola haram ola. Haram ola helal ola. Böyle dirilir mi haram o diyor. Yemeyeceğiz yani acaba bu benim için halen mola, haram mola değil. Bu şüphe geldi mi akteyp uzamasa da şeyleri tıkanmese Hazreti Adem'den bir misal vermeye istiyorum. Hazreti Adem Şit Aleyhisselam'ı çığırıyor. Oğlum sen peygamber oluyon diyor. Sen peygamber oluyon. Sana vasiyet ediyorum diyor. Dört şeyi yapma diyor. Buyur baba diyor. Müşevvelersiz iş yapma bir diyor.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 Buğdayı getirdi, yeyim mi yemeyeyim mi diye müşavere etsemedi, yemedi erdi. Kurtulur giderdi. Müşavere etmediğim için cennetten çıktım diyor. Bir. Onun için diyor daima müşavereleri yapın işlerinizi. Ve şavir fi'le buyuruyor Allah. Müşavereyi terk etmem, Bir. İkincisi. ailein sözünü tutma. Şavirühün halifühün hadis var. Ailenizle bir şerifin hareket edin. Ailem buğday getirip de nazlanıp da Allah seversen yedi yavrınca ben onun nazına dayanamadım yedim de o yüzden cennetten çıktım diyor. O, o yavrımsa ben yemezdim bu buğdaydan diyor. Onun için ailenizin her dediğini tutmayın diyor. Birisi Şami Şerif'te ailesi damın başındaymış. Aman nerede düşen selpenaktan beriye gel diyor kendine kah diyor aşağı diyor. Sen öyle dedim sözümü tutmayacağım bu kadar durmaz ya. Yani kitap bunu da yazmış ayağı kötülen görmüş. Gelmişler demişler ya sen neyi ne böyle aksalımsın ayağını kırana kadar söz tutmak tutmamak ne olur bu da diyor bunu böyle yaptın. Onda da hayır var arkadaş. Onda da hayır var diyor diyor. Ne hayır olacak canım ayağını çevirin yere Böyle diyor diyor. Üç gün sonra yiyiz diyor. hazret Hasan Hüseyin Efendimiz'i öldürmenin için asker toplamaya geldiler diyor. Haklarım! Ayağım kırıldı efendim. Gelirler baklar ayağım kırılmış. Kurban olayım. Ailemin sözünü tutmayıp da damdan atıldığımda hikmet varmış. Kurban olayım Allah ayağım. Gitsem de Yezidlerle beraber hazret Hüseyin'i öldürsem de ben o eşkıyalardan ustam da daimi lanete uğrasam ne olurdum yarabbi diye Allah diyor. Yani hikmet varmış diyor. Onun için diyor ailenizin sözünü her sözünü tat et. git. Ee, bana kısa enter al, peki. Bana bir siyah çorap giymem, beyaz giyeceğim, peki. Ben kafamı atacağım, peki. Ben komşuları gezmeye gidiyorum peki. Yerkek <gülüyor> lıkmayacağım, olmaz bunlar günah ya o. Onun için kardeşim bunlarda da Hazreti Adem Atamızın emri var. Halakına hareket edin. İki. Üçüncüsü buğday elime alınca diyor arzum çekti yani nefsim istedi yemeği. Nefsinin hevasına uyma mu ya diyor ben nefsimin hevasına uydum canım istedi buğdaydan onu yediğim için çıktım cennetten diyor. Dördüncüsü diyor. Dördüncüsü avcımda görünce buğday diyor yiysem vola yemesem vola yesem valla bundan çıktı mesele de şüphelendiğimi yediğim için çıktım diyor şüphede vakı olan haramda vakı olur bu vasiyetimi diyor bütün peygamberlere duyur Hazreti Muhammed duysun Hazreti Muhammed emretsin sallallahu aleyhi ve sellem kıyamete kadar kim bu dört vasiyeti duyarsa birbirine haber versinler diyor vasiyet ediyorum diyor atamız Hazreti Adem atamız böyle emrediyor onu için kardeşim, şüphelatağında yemeyelim inşallah. Daha, çok gülme. Çok gülme, göğlü öldürür. Çok gülme. Halkla mücadele eyleme. İnsanlarla mücadele eyleme. Kimseden nesne isteme. Dünyaya mağrur, dünya malına mağrur olma. bitirin teyif Gönlüm daime ahiret ertişesiyle oğlum dolu ola. Yani imanla ölecek miyim? Ölemeyecek miyim? şu suala cevap verecek miyim? Ölemeyecek mi? Lefterim sağdan mı gelir, soldan mı gelir? Sırat görür. Mizan-ı adalepte günahım mağır gelir sevabım. İki cihan güneşinin huzurunda utanır mıyım? ya Rabbi? Böyle gönlüm de bu endişelerle dolu ola dolu ola. bedenin hasta gibi ola, mideni acıktırasın acıktırasın cemi ağzın doyar o zaman, mide doyduğum mu cemi ağızda acıkır mide acıktı mı cemi ağza doyar, hasta bir halde gibi oldu. amelin halis ola amelin ihlasla yap duan tezarru ola duan yalvarma ola yiyeceğin eski ola Yoldaşın, fakirler, dervişler ola. Gayen, fıkıh ola. Evin, mescid ola. Evin, mescidin ola. Daime, nafıza, namazla neyle? Evini yaylasın edersin. yoldaşın hakta ala ola. Benim diyor, vasiyetim bu size diyor. Böyle bitiriyoruz. Salli ve sellim, ve alâ eşraf-ül-nûri. Cemil, enbiyâ vel musallin. والحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى الفاتحه